İnsan beyni bilgiyi nasıl depolar? Bilim adamları beynimizin tüm fonksiyonlarının nasıl çalıştığını hala tam olarak ortaya koyabilmiş değillerdir. Bir insan yaşamı boyunca beyninin bütün kapasitesinin ancak %8-13 oranını kullanabilmektedir. Her an beynimize duyularımız aracılığıyla binlerce algı ve bilgi gelir. Beyin denen organ sinir hücrelerinden oluşmuş protein ve yağ içeren bir et parçasıdır. Bu gerçek düşünüldüğünde aklımıza bütün bilgileri nasıl hayatımız boyunca sakladığımız ve daha sonra hatırlayabildiğimiz sorusu gelecektir. Bundan da önemlisi beynimiz bir bilgisayar gibi muhafaza ettiği bilgileri istendiği anda nasıl geriye çağırabilmektedir. Elde ettiğimiz bütün bilgiler beyinde kalıcı olarak saklanmak için çağrışım yoluyla hafızadaki diğer kayıtlı bilgilerle birleştirilir. Bu işlemin somut olan kısmı ise hücre içinde gerçekleşen kimyasal reaksiyonlardır. Her hücrenin bir mikro hafızası vardır. Bu minik bellek taşıdığı bilgi miktarı açısından dev bir kütüphaneye benzetilebilir. Nesilden nesile aktarılan bu minik ama dev arşiv DNA'dır.